Aüdu billahi min Şeytanir ve nesta'inuhu ve nes ve nes billahi min şurur enfusina ve min siyata malina Men yehdihi Allahu falamuzillilah ve men yudil falahadiilah Ve eşhedu anna lahi la Allahu waheeduhu la shirkila Ve eşhedü anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu Ma baat, Fe inna astaqal hadis Kitabullah ve khair al Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem <Sessizlik> <Sessizlik> Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle bir bid'â, ve kulle bid'atin velâle, ve kulle dalâletin finnâr. İmam Berbehari Rahimullah'ın Şerhus Sunne Sünne kitabında 110. maddede kalmıştık. Şöyle diyor, Allah size rahmet etsin. Bil ki bid'atin asılları dört kapıdır. Bu dördünden 72 heva şubesi ortaya çıkmış. Sonra her bir bid'at kendi içerisinde şubelere ayrılmıştır. Bunların tamamı, hepsi de dalalete, dalalette ve ateşte olan 2800 görüşe ulaşmıştır. Ancak bir tane sarıştır ki, o da bu kitapta olanlara iman eden, yani bu şerh-ü sünnet, Behari'nin esaslarını saydığı sünnet esaslarına iman eden, kalbinde hiçbir şek ve şüphe olmaksızın itikad eden sünnet ehlidir ki inşallah o kurtulacaktır. Geçtiğimiz hafta Berbeher Rahimullah ümmetin 73 fırkaya ayrılacağıyla ilgili nasıl zikretmişti, onunla ilgili açıklamayı yapmıştık. Ve burada diyor ki bunların aslı ana kökleri 4 tane fırkadır diyor. Bunlardan da ayrılan şubeler 2800 görüşe ulaşmıştır diyor. Yani bu 2800 görüş 50 sünnetin dışında kalan 72 fırkanın alt dalları. Mesela bir şiaya baktığınız zaman kendi içerisinde farklı e, gruplar halinde olduklarını görürsünüz. Yine haricilerin işte necdiye, süfriye, ibadiyye gibi değişik gruplar olduğunu görürsünüz. E, bunlardan bahsediyor. 111. maddede Allah sana rahmet etsin. Bil ki eğer insanlar dinde sonradan çıkarılan işlerden kaçınsaydılar ve ondan hiçbirine bulaşmasaydılar, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yahut asabından rivayet edilmeyen meselelerde kelam yapmasalardı bidat ortaya çıkmazdı. Yani ümmet ittiba ehli olsaydı Allah Resulü aleyhissatü vesselam'dan nakledilenlerle, asabından nakledilenlerle yetinseydi bunun dışında yorumlara giriş meselleri hiçbir bidat ortaya çıkmazdı. 112 Allah sana rahmet etsin bil ki kulun mümin yahut kafir olması arasında Allah Teala'nın indirdiği bir şeyi inkar etmek, Allah'ın kelamına bir şey eklemek veya çıkartmak, Allah'ın buyurduğu bir şeyi inkar etmek veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir şeyi inkar etmek dışında hiçbir şey yoktur. Yani kişinin imandan çıkıp küfre girmesine sebep olan şeyler temelinde bunlardır. İşte ya bir ayeti inkar etmek, ya ayete ekleme veya çıkarma yapmak veya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan e, sahih olarak geldiği, sabit olan bir hadisi inkar etmek. Yani küfür olan fiillere baktığınız zaman e, kökeninin buna dayandığını görürsünüz zaten. Allah'tan kork, Allah sana rahmet etsin. Sen kendi nefsine bak. Dinde aşırılık yapmaktan sakın. Çünkü aşırılığın hak yol ile hiçbir alakası yoktur. Aşırılık yani gulü... E, bir şeyi herhangi bir ibadeti mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olan ölçüden daha fazlasıyla yapmak bu görünüşte ibadettir dinde dinlenmiş gibi gözükür fakat bunun hak yoluyla bir alakası yoktur bu konuda hadisler sabit bildiğiniz üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Allah'tan en çok korkanınız ondan en çok sakınanınız onu en iyi tanıyanınız benim kim benim sünnetimden yüz çevirse benden değildir diye buyurmasına sebep olan hadise, sahabeden bazılarının Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetlerini az görmeleri ve bunu az görüp daha fazla bir şeyler yapmayı talep etmeleri üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu buyurmuştur. 113. Bu kitapta sana anlattığım şeyler Allah'tan, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'den, O'nun ashabından, ve 3. asırdan 4. asra kadar yaşamış kişilerdendir. Yani bu kitapta akide esasları, hiç esasları olarak anlattığımız, aktardığımız her şey bu ümmetin selefinden gelen şeylerdir diyor. Allah'tan kork ey Allah'ın kolu, sana gereken bu kitaptakileri tasdik etmek, teslim olmak, anlayamadıklarını Allah'a havale etmek ve razı olmaktır. Bu kitabı kıble ehlinden olan bir kimseden gizleme, Olur ki Allah bu kitap vesilesiyle kafas karışık olanın şaşkınlığını giderir, bidatçıyı bidatinden sapıklıkta olanı sapıklıktan çıkarır ve bu sayede kurtulurlar. Müellif bu eserinde, yani Şerhus Sünne adını verdiği bu eser, biliyorsunuz Ahmet bin Hambel'in usulü sünne şeklindeki Risalesi'nin, sünnet esaslarına dair Risalesi'nin şerhidir ve burada bütün ümmete bunun yayılmasını, e Bizati tavsiye ediyor. Kimseden gizlemeyin, ehl Kıble'ye bunu yayın. E olur ki işte bidatlere bulaşmış kimseler bu hastalığından bu sayıda kurtulabilir, diyor. Allah'tan kork, sana düşen bu kitapta anlattığım ilk duruma, yani selefin menhecine sarılmaktır. Allah bu kitabı okuyan, onu dağıtan, onunla amel eden, ona davet eden ve ondan hüccet olarak istifade eden kula, onun Ana babasına rahmet etsin. Zira bu Allah'ın dini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinidir. Bu kitapta olanlara aykırı olan şeyleri helal sayan kimse Allah'ın dinini din edilmemiş, dinin tamamını reddetmiş sayılır. Nitekim şayet bir kul Allah tebarek ve teala'nın bütün söylediklerine iman edip de tek bir harf hususunda tereddüt etse Allah teala'nın bütün söylediklerini reddetmiş sayılır ve o bir kafirdir. Yine Allah'tan başkasına ibadete layık, hak ilah olmadığına şahidlik etmek, La ilahe illallah şahadeti ancak niyetin samimiliği ve yakinde ihlas ile kabul edilir. Yani burada kabul edilir demesi, ancak yakinde ihlasla kabul edilir demesi muhakkak ki Allah katında kabul edilmesidir. Yoksa insanlar başkalarının kalbinde, işte La İlahe illallah dediği zaman bunu ne kadar ihlasla söylüyor, ne kadar yakin üzere söylüyor, bunu tespit etmesi mümkün değildir. Bu yüzden mesela Usame bin Zeyd radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kalbini mi yardım diyor bir tane adamı öldürdüğü için. La İlahe illallah diyor ve onu öldürüyor. Sen diyor kalbini yarsaydın. Burada Allah katında kabul edilmeyecektir. Yani samimi olarak söylemezse bir kimse bu sözü, La İlahe illallah yakin üzere söylemezse o kabul edilmez. Ama Allah katına kabul edilmez. Yoksa insanlar katında la ilahe illallah diye bizim kıbledimize yönelen Müslüman sayılır. Müslüman gibi muamele görür. E, fakat böyle olmasına rağmen kişinin sammiyetsizliği ve yakinsizliği sebebiyle bu kelimeyi tevhid Allah katında kabul görmeyebilir. Sünnetten menhec esaslarından bir şeyi terk eden sünnetin tamamını terk etmiş sayılır. Sana düşen kabul etmektir. Çekişmeyi ve inatçılığı bırak. Şüphesiz bunun Allah'ın diniyle hiçbir alakası yoktur. Özellikle de senin zamanın kötü bir zamandır. Allah'tan kork. Yani bunu söylediği 4. 5. asırlar müellifin söylediği zamanda yani selefin arkasından gelen bir zaman. Bu zaman için diyor ki kötü bir zamandır. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber vermişti işte insanların en hayrıları benim asımdakiler sonra onlardan sonra gelenler sonra onlardan sonra gelenler. Bunun ardından işte yalan yayılacak, şişmanlık baş gösterecek, kişi istenmediği halde e, yalan yere şahitlik edecek ve yemin edecek diye e, insanların durumlarının kötüleşeceğini ilk üç asırdan sonra bunun yaygın bir hal alacağını Allah Resulü bildirmişti zaten. E, bu sebeple menheç esaslarından bir şeyi terk eden bir kimse onun tamamını terk etmiş sayılır. Bu işte kitapta zikredilen esaslar. Ahmet bin Hambel'in Usulü's-Sünne'de zikrettiği maddeler. 114 Fitne meydana geldiğinde evinin ortasından ayrılma ve fitneye yakın olmaktan kaç. Yani fitneyle kastedilen burada fitne genel bir tabir. Fitneyle kast edilen Müslümanların birbirine düşmesidir, birbirlerinin kanlarını dökmelerine sebep olacak şekilde işte tausulların artması, farklı görüşlen insanların birbirlerinin canlarına kast etmesi, yani hepsi de ehli İslam olan La ilaha illallah diyen insanların böyle bir duruma düşmelerinde evinin ortasından ayrılma, bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da hadislerinde tavsiye ettiği, teşvik ettiği bir durum fitne zamanlarında. Kitne'ye yakın olmaktan kaç? Asabiyetten, yani taassuptan, kör bayraklardan uzak dur. Müslümanlar arasında dünya uğruna yapılan bütün savaşlar fitnedir. Dünya uğruna burada e, her ne kadar dini bir görüntü bile arz etse, yani böyle e, lanse ederler, dini bir şekilde lanse ederler. Aslında gayeleri siyasidir. Yani yönetimi ele geçirmek. Bu da dünyadır. Yani e, yönetimi ele geçirme uğruna yapılır savaşlar. İşte birisi Zalim bir yönetici olur, öbürü de işte onu indirmek için işte bunu dini bir kılıfta sunar, i̇şte zulme karşı çıkmak diye. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselat ise, zalim yöneticilere bu şekilde ayaklanmayı yasaklamıştır, onlara sabredilmesini emretmiştir. Onların yüklendikleri onlara sizin üzerinize düşen veballer sizedir diye herkesin kendi bulunduğu mesuliyete bakmasını emretmiştir. Bir olan ve ortağı olmayan Allah'tan korku. Fitnede ortaya çıkma, onda vuruşma, heveslenme, taraf tutma ve hiçbir tarafa meyletme. Onların yaptıkları hiçbir şeyden hoşlanma. Şöyle denilmiştir. Kim bir kavmin iyi ya da kötü amelinden hoşlanırsa onu yapan gibidir. Allah bizi ve sizi razı kaldığı işlerde başarılı kılsın ve bizi ve sizi kendisine isyandan uzak kılsın. 115- Yıldızlara ancak namaz vakitleri için sana yardım olacak kadar bak. Bunun dışında ondan yüz çevir. Zira bu zındıklara götürür. <gülüyor> Kataderaymullah'tan eee rivayeti biliyorsunuz. Tefsir derslerinde nakletmiştik. Sahip bir yolla geliyor. İşte yıldızlardan ancak yolunu bileceğin kadarını öğrenmen caizdir. İşte yönünü bileceğin kadar. Bunun dışında işte onlardan manevi işte astrologların çıkardığı tarzda Yorumlar çıkarmak, bir nevi falcılık yapmak bunlar helake götüren şeylerdir. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından bahsedildi zaman susunuz, kendinizi tutunuz. Yani o konuya dalmayınız. Sahabe arasında meydana gelen olaylar hakkında. Tarafkir olmayın. E, yıldızlardan bahsedildiği zaman susun, kendinizi tutun. Ve e, kaderden bahsedildiği zaman kendinizi tutun diyor. Yani bu konularda... E, reylerle, yorumlarla bu konulara girip tartışmalara bulaşmayın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini sakındırmıştır. 116 Seni kelama bakmaktan ve kelam asabıyla oturmaktan sakındırırım. İmam Şafir Aimeoğlu şöyle demiştir. Kulun şirk dışında Allah'ın yasakladığı bütün belalara bütün günahlara bulaşması kendisi için kelam ilmine bakmasından daha hayırlıdır. Buna İbn-i Ebi Hatim, menakıb de Şafii'de, Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da, i̇bn Abdilber, El Intika kitabında rivayet ediyorlar. İmam Ahmet de, kelamca asla iflah olmaz, kelam alimleri zındıklardır demiştir. İbnül i Cevzi, menakıb Ahmet de rivayet eder bunu. Yine İmam Ahmet Rahimullah dedi ki, sünneti savunuyor olsalar dahi kelam asabıyla oturmayın. Bunu İbn-i Bat'ta, El-İbane'de, İbn-i Cevzi, Menakıb-ı Ahmet'te, İbn-i Ebi tabakanda rivayet etmişlerdir. Yani kelam, sahabenin konuşmadıkları, kitap ve sünnette geçmeyen meselelerde, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında, işte gayb konusunda, kader meselesi hakkında, bunun gibi konularda kitap ve sünnet dışında veya sahabeden gelen asar, rivayetler dışında insanların yorum yapması ve bu konuda tartışmalarıdır. İşte eşariler, maturidiler, kelamcılardandır. Aynı, aynı zamanda bir bidat fırkaların tamamı kelamcılardandır. Onların helak olma sebebi kelam. Kelama girmiş olmalarıdır. Eşari ve maturidi özellikle zikretmemizin sebebi bunların halk nezdinde sanki el sünnetmiş gibi zikredilmelerinden. Çünkü maturidi ve eşariler sünneti savunurlar. Yani sünnet hüccet olarak kabul ederler. Fakat tevil yaparlar. Diğerlerinde mesela inkar vardır, tahrif vardır, açıktır onlardaki, diğer fırkalardaki tahrifler. Fakat maturidir, maturidi ve eşarlar, işte bu zamanda e, selefin yapmadığı yorumları yapmamızın sebebi, felsefecilerin kitapları tercüme edildi. İnsanlar ya mücessime oluyor, ya muattıla oluyor, yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ya komple inkar ediyorlar, ya da Allah'ı mahlukuna benzetiyorlar diye, böyle sapmalara bulaşmasınlar diye, Selefin bahsetmediği konularda sırf sünneti savunmak için kendiliklerinden bir takım yorumlar ortaya koymuşlar. tevillerde bulunmuşlar. İşte Allah'ın eli ifadesini gördüğünüz zaman mesela e, bu kudretidir veya nimetidir demişler. Böyle bir yorum yapmışlar. Selefte yok bu yorum. Bunu neden yapıyoruz diyorlar. Çünkü el ifadesini gören ya mahluka benzetecek, mahlukta gibi bir el anlayacak veyahut da Allah'ın elimi olur diye inkar edecek cehmilerin yaptığı gibi. Buna sebebiyet vermemek için burada kastedilen kudret olabilir, nimet olabilir diye böyle bir kapı açmışlardır. İşte İmam Ahmet diyor ki, sünneti savunuyor bile olsalar, kelam asabıyla oturmayın. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda yasağı vardır. Kur'an'ın müteşabihleri hakkında. Bunlara tutunan, bunların peşinden gidenleri gördüğünüzde onlarla oturmayın. Onlardan sakının sakındın diye hadiste açık gelmiştir bu Al-i suresinin 7. ayetinin tefsirinde. Bu ne demek? Yani adam maturidi Bu yolu benimsemiş veya eşari tevil yapıyor ve seninle tartışıyor. Allah'ın sıfatı aklında. Sen de diyorsun ki hayır sen bunu nimet diye, kudret diye tevil edemezsin. Bu konuşma yasaklanıyor sana. Onunla konuşmayacaksın. Onla tartışmaya girmeyeceksin, onunla oturmayacaksın. Sünneti savunuyor bile olsa, yani bu adam işte bir cehmiye karşı sünneti savunacak. Kardeşim, el vardır, Allah'ın eli vardır ama bununla kasteteden kudret diyecek. Sünneti savunuyor inkarcıya karşı. Eşariler sünneti savunurlar, maturidiler savunurlar. Bunlar sünnet inkarcıları değillerdir aslen. Ama tevhilleriyle olduğundan başka gösterirler. Farklı bir şeyi hakkı bir gösterirler. Bu büyüdür, bir çeşit deccalliktir. Aynı Said Nursi'nin yaptığı gibi. Mesela kıyamet alametleriyle ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, haber verdiği şeyler var biliyorsunuz. Tabi Said Nursi bunlar arasında bazı zayıf ve uydurma rivayetleri de tevil etmiştir ama bana fikir olarak şu var. Mesela onun zamanında materyalistler varmış, inkarcılar. Ve dalga konusu yapmışlar. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın için Deccal'den bahsediyor, bunun eşeğinden bahsediyor falan filan. Bunlar olur mu? Bunlar akla aykırı. Veya da Arz, yani yerden çıkan bir hayvan insanlara konuşur. Yani bunları e, akla uymuyor diyerek inkar eden topluluklar olmuş. Kendine dine nispet zındıklardan bu tip yorumlar yapanlar var biliyorsunuz. Bunlara cevap olsun diye Said Nursi şöyle bir yol izliyor. Aslında kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi Mehdi'nin şahıs olduğuna iman eden birisi Said Nursi. Deccal'ın şahıs olduğuna, İsa Aleyhisselam'ın nüzul edecek bir şahıs olduğuna iman eden birisi. Fakat insanlar bu hadisleri inkar etmesin diye yorum yapıyor. İşte bundan kasıt mesela Güneş'in battan doğması İslam'ın Avrupa taraflarından tekrar e, yayılması olabilir diye bu yorumları getirmiştir. Bu niye sebep olmuştur? Belki Said Nursi'nin kendisi böyle bir akideye sahip olmadı ama onun peşinden giden Nurcular bugün e, Deccali şahıs olarak kabul etmiyor. Atatürk mesela Atatürk Deccal'di diyorlar. Tekrar Deccal gelmeyecek diyenleri var içerisinde. İşte Mehdi Aleyhisselam'ı şahıs olarak e, kimisi e, Said Nursi olduğunu söylüyor. O çünkü böyle bir iddiası da var. Bunu ima eden iddialar da var Said Nursi'nin. Bu tip tehliller var. İşte bir başkası Fethullah Gülen'e bunu yorumluyorlardı. Başka, Said Nursi'ye tabi olan gruplar içerisinde diğerleri başka birisine, kendi hocasına yakıştırıyor. Her biri kendine göre bir yakıştırma yapıyor. Ee, mesela Dabbetül Arzı, mikroba, veba mikrobu gibi bir şeye, bunun gibi bazı şeylere yorumluyorlar. Ve... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şekilde iman etmiyorlar. Said Nursi'nin amacı neydi? İnkarcılar hadisleri inkar etmesin. İnkar etmesinler bu şekilde. Yani tevhül edilmiş manalara iman ederek güya İslam'a girsinler. Arkasından ne oldu? Onlar belki iman etmedi ama bu sefer iman etmiş olanlar iman ettikleri şeylerden vazgeçtiler. İşte tren, deccal neşeyle kast edilen trendir dediler. Bunun gibi e, tuhaf tuhaf yorumları kabullendiler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şeye inanmıyorlar. Yani bütün zamanlarda bunun gibi insanlar çıkmıştır, kelamcılar çıkmıştır. Yani Said Nursi bizim aslımızda olan birisi. E, hali hazırda yaşayanlardan bunun gibi tevilciler var. Yani içini boşaltma. Adam'a bakıyorsun, hadi inkarsın mı? Yok. Yeri gerilinde hadisin sıhhatini de savunuyor ama içini boşaltıyor. Mesela bir tane şey vardı, tekfirci vardı hatırlarsınız. Bu adamla i̇bn Abbas radyalanmanın ilk önce küfür dune küfür sözünü inkar ediyordu sıhhatini. Çünkü Ebu Katade'l Filistini diye hadis ilminden anlamayan birisi buna sadece bir tarikinden tutmuş, ravilerinden Hişam bin Hüceyir el Mekki var diye e, zayıf olduğunu iddia ediyor bu. Hişam bin Hüceyir Elmekki de Bukhara ve Müslim ricalinden ayrıca. Tamam zayıflığı var onun ama bu rivayetin tek tariki de bu değil. Şimdi Ebu Katadi'ye güvendiği için ondan okuduğu şeylerle benim karşıma çıktı. Ben buna e, bu rivayetin tariklerini anlattım ve sahih olduğunu kabul etti. Ama bu sefer şöyle demeye başladı. Tamam bu sahih i̇bn Abbas'tan sahi sahih ama Allah'ın söylediği bir sözü. i̇bn Abbas nasıl tahsis eder demeye başladı. Yani rivayetin sıhhatini inkar etmiyor hatta Ebu Zerka diye birisi bunun sıhhatini inkar etmeye kalktı benimle görüştükten sonra bu Ebu Zerka ile tartışıyordu hayır bu sahih bu sahih ama manası böyle değil yani İbn Abbas'ın sözüyle biz ayeti nasıl tahsis ederiz gibi değişik yorumlara gidiyorlardı yani sıhatini kabul ediyor olması onun doğru yolda olduğunu göstermez tevil kelamla reyle teviller. Ee, araya girdim mi çeşeyi bir elinden yapar. Adam mesela peygamber aleyhissalatu vesselam'ın fitre ve zekat ile ilgili hadisini inkar etmiyor. Hatta birisi inkar etse tarihleri ispatlar bunun sahibi olduğunu. Ama diyor ki tamam Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yiyecekten verilir diye farz kılmış ama parayla da verilebilir diyor. Bizim zamanımızda diyor. E, fakir olan insan diyor paraya daha çok ihtiyaç duyuyor diyor. Paraya ihtiyaç duyuyorsa sen çıkar para ver. Ama fitreyi yiyecekten ver. Yani bu böyledir. Şimdi bu, bu şekilde tevhile edince e, görünüşte hadis inkar etmiyor. Hatta savunuyor. Ama teville içini boşaltıyor. Veya başka bir mesele de. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yabancı kadın göre kafasını çevirsin. Yani yabancı kadına bakmazsın. Yani Müslüman, örtülü bir kadın görüyorsun yolda, tesettürlü, hemen başını çevir. Açığa demiyorum, açığa başını çevirmen gerekmez. Şehvetli olmadığın sürece, böyle kasti bakış olmaz sürece bu ayrı bir şey. Onlar cariyeler hükmündedir. Çünkü kendisi açılmıştır. Ama tesettürlü bir kadın, yani hür kadın, hür kadın tesettüründe olan Müslüman bir kadın, gördüğünde bak şimdi derhal başka tarafa çevir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu yorumcular diyor ki, tamam bu hadis sahih. Ama şehvetle bakarsan haram diyor. Şehvetle demiyor ki aslında. Bakınca diyor. Gözün çarpınca diyor hemen başka tarafa çevir. Şehvetten bahsetmiyorlar Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bu hadisi böyle tevil ettiği için çıkıyor kadınların karşısına, onların karşısına ders yapabiliyor örtülü kadınlar. E bakınca yani görünce kafamı çevirmen emrediliyor. Nerede yapacaksın? Etrafın kadınlarla dolu. Nasıl ders yapıyorsun sen burada? Böyle mi yapacaksın? Böyle yapacağına kardeşim gel kabul et araya perde çek yani. Sünnettekine uy. Kaldı ki sen böyle yaptığın zaman karşıdakinin bakışını engelleyemiyorsun ki. Aynı şey kadın için de geçerli. Allah Azze ve Celle Nur Suresi 30. ayetinde ve 31. ayetinde hem erkeklere hem kadınlara bakışlarınızı çevirin, bakışlarınızı kısın diye emrediyor. Mümin kadınlara söyle, sonraki ayette mümin erkeklere söyle. Yani her ikisi içinde mümin erkek ve mümin kadın birbirine bakışı devam ettiremez. Bu yasaklanmıştır. Dolayısıyla bir arada oturup sohbet etmeleri hem bu ayete aykırıdır hem de bir sürü mütevatir hadislere aykırıdır. Ama bu adamlar selefiyim diyor. Tevhid ehliyim diyor, sünneti savunduğunu, sünnetin hatta vahiy olduğunu söylüyor, bunu savunuyor. Fakat bu yorumlarla bunun içerisini boşaltıyorlar. İşte böyle kelamcılardan sakınmak, e, sünnetin, menhecinin esaslarından birisi, müellifin zikrettiği, bunun gibi kelam asabıyla oturmaktan sakındırmaktır. 117. Sana rivayetleri ve rivayet ehlini tavsiye ederim. Ancak onlara sor. Onlarla birlikte otur ve onlardan faydalan. Yani senin ilminden istifade edeceğin kişi rivayet ehli olan, hadis ehli olan kimselerdir. Bunlar e, hadisin sayı olanı olmayanı, ricalin e, zayıfını, sayıh sika olanını bunları bilen kimselerdir. Aynı zamanda rivayetin ehli demesiyle hükümlere delalet etme yollarını, işte nasihine, mensuhunu, e, hangisi önce hangisi sonra böyle e, zamansal farklarını, ümmetin ihtilaf ettiği noktaları, e, icma ettiği noktaları, bunlar da rivayetlerle bilinir. Yani bunlar fıkıh kitaplarında değil, dikkat edin, ümmetin ittifak ve icma ettiği noktalar rivayet kitaplarındadır. Mesela Beyhakî'nin El-Hilafiyatı, 7 cilt, tamamen rivayetlerle doludur i̇bn Münzir'in el-Evsat'ı. Nerede icma etmişler, nerede ihtilaf etmişler? Hep rivayetlerle ispatlamıştır bunu. İhtilaf ettiklerinde hangi rivayete dayanarak ihtilaf etmişler? Yani rivayetin ehli bunları bilen kimselerdir. Ama fıkıhçılar, evet kitaplarında şeyler var. İşte falan imam şu görüşte, filan imam bu görüşte ama bunların isnatları yok. Bu yüzden mezheplerle amel eden, mezheplerin fıkhını öğrenen kimseler, çoğu zaman bir görüşü isnat ettirdikleri alimin, o görüşünü sahih bir senetle ispatlamaktan daha acizdirler. Mesela şafiiler veya Hanefi'ler. Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür derken Ebu Hanife'ye ulaşan sahibi isnatları yoktur. Onların işi isnat değil ki zaten. Ebu Hanife'den bu konuda 6 tane görüş rivayet edilmiş. Bunlardan hangisi sahih bunu bilmezler. İmam Ahmet'den 7 tane görüş nakledilmiş. Bunlardan hangisi sahih bunu bilmezler. Hangisi önce hangisi sonra bunu bilmezler. Niye? Rivayetin ehli değiller. O yüzden bu Müellif burada, sana rivayet ehlini tavsiye ederim diyor. Onlara sor. Din ancak rivayet ilimlerini bilen kimselere sorulur. Fetva ehli olanlar da rivayet ehli olan kimselerdir. Hadis ilimlerini bilmeyen bir kimse fetva vermesi caiz değildir. İnsanların önüne hoca diye çıkmaz caiz değildir. Böyle bir kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Abdullah bin Amr radiyalanmadan gelen hadisinde bildirdiği işte Allah ilmi İnsanlardan çekip almak suretiyle kaldırmaz. Lakin alimleri ilimleriyle birlikte alır. Canlarını alır. Sonra insanlar cahilleri öndere edinirler. Kim bu cahilleri? Niye önder ediniyorlar? Çünkü fıkıhtan konuşuyor. Dinden konuşuyor. Sahihini zayıfını bilmedikleri e, dini bir takım söylemleri insanlar aktırıyor. Bu konuda bilgisi var, ezberi var. Fakat hangisi sayı hangisi değil bilmez. Böyle cahilleri önder edinirler, bunlara fetva sorarlar. Bunlar da ilimsizce fetva verirler. Yani bir şeye dayandırırlar. İmam Malik böyle demişler. Ama İmam Malik'e ulaşan istinad sayı mıdır, değil midir? Gerçekten İmam Malik böyle mi söylemiştir? Bunu bilmez. Ve fetva verir. Ben sana İmam Malik'in görüşüyle fetva verdim veya At-ı Abin Rabah'ın görüşüyle fetva verdim der. Güya rey ile fetva vermiyor. Halbuki bu rey ile fetvadır. Çünkü ehli değil. Sen sahih olduğunu bilmiyorsun ki atabine ı kadar. Bu konuda ilmin yok. Açtın bir şey Şeyben Musannef'ini, şu meselede Şabi böyle demiş dedin. Zayıf mı, sahih mi bilmiyorsun, Onuna fetva veriyoruz. İşte bunlar hem kendileri sapar, hem de başkalarını saptırlar diye bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü'ne bundan kurtulmanın yolu rivayetlerin sahihini, zayıfını bilen inim ehliyle istişareli olmaktır. Bu hükümleri onlara dayandırmaktır. Biz demiyoruz ki alimlerden istifade edilmez. Yani bunun altını çizilmesi lazım. Alimlerden istifade etmek zorunludur. Fakat bu alimler kim? Yani e, biz taklidi reddederken ittibayı tavsiye ediyoruz. İttibayı iptal etmiyoruz. Alimlere tabi oluruz. İttiba derken alimler. Kim bu alimler? Bukhari, Müslim. Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, i̇bn Mace, hadis alimleri yani. Veya kendi asrında bulunan veya senden önce yaşamış sana kitabı sahibi yolla ulaşmış hadis alimlerinin bir kitabı. Ama mesela Abdülkadir Geylani kitabını alıyorsun mesela. Alim değil mi alim? Ama bu kitabın Abdülkadir Geylani'nin nispeti bile sahibi değil mi o bile şahib Ebu Hanife'den fıkhül ekber, mesela akide kitabıdır ama misal olarak veriyorum. Fıkhül ekber kitabının Ebu Hanife'ye nispeti sahih değildir mesela. Ondan gelen sahih bir kitap yok. Ama İmam Malik'in muatta, ondan geldi sabittir. Aç, ondan istifade et. Ama İmam Malik'i taklid etme. Taklid etme derken neyi kastediyoruz? Onun kitabından hadis alıp okuma demek değil. İnsanlar bu noktayı karıştırıyorlar. İmam Malik, si kabir imamdır. güvenilir bir imamdır. Kitabında rivayet ettiğin hadisinde amel edebilirsin. Ama orada bazı görüşleri de aktarıyor. Bazı görüşleri de zikrediyor. Bunun delilini bilmiyorsan bununla amel edemezsin. Bunun gibi. Kitabı ve sünnete aykırı bir şey varsa bununla amel edemezsin. Belki onun delili var. Ama sana delili zikretmiyorsa seni bağlamaz. Yani bizi bağlayan şey sadece vahidir. Biz alimlere demek ki hangi noktada başvuruyoruz? Falanca rivayet, Allah Resulüne ulaşan isnadı sayın midir, değil midir? Bunu herkes bilmez. Ehline sorarsın, alimden böyle istifade ederiz. Bu hadis sayın midir diye. Bu hangi konuda? Ferdi, ameli konularda. Yani nasıl oruç tutacaksın? Orucu bozan şeyler nedir? Bozmayan şeyler nedir? Abdesti nasıl alacaksın? Abdesti bozan, bozmayan şeyler nedir? Namaz. Diğer bütün ibadetler, ferdi olarak kişinin mükellef olduğu bütün ibadetlerde böyledir. Yani sen bunu hadis, kitap ve sünnetten delilleriyle öğrenmek zorundasın. Her Müslümana bu farzdır. Ey edenler, Allah ve Rasulüne itaat edin emri bütün iman edenleri kapsar. Herkesin bu sebeple kitap ve sünnetten delilere muhatap olması farzdır. Ama diyorsun ki ben hadisin sayını zayıfını bilmem, ayetin nasihini mensukunu bilmem. O halde Ne yapacaksın? Bu iş değil. Anlayan, bu işi bilen ilim eline falanca hadis sayı midir, değil midir? Veya bu konuda abdest konusunda bozanlar, bozmayanlar konusunda neler sahiptir neler sayıttır değildir diye ilim elinden bunun ilmini alırsın ve onun rivayet ettiği delile tabi olursun. Ameli, ferdi meseleler meselesi böyle. Ama alimlere muhtaç olduğumuz diğer bir nokta vardır. O da genel meselelerdir. Az önce mesela fitne konusu geçti. Fitneler, cihat, yani umumi, tekfir, yani ferdi boyutu geçen, toplumsal boyutu ilgilendiren konularda, bu konularda mesela reyilin belirtilmesi gereken, istimbatın, delillerden isimbatın zorunlu olduğu konularda, cahil olan, ilmin ehli olmayan, sahihi zayıfı bilmeyen bir kimsenin, bu konulara fetva bağlamında girişmemesi gerekir. Bunlar da danışacak. Yani o konuda söz sahibi olan ilim yani başına bir iş geliyor, mesela kada dediğimiz yargı meselesi falan ile filan arasında bir olay var. Bu olay nasıl çözümlenecek? İsmen o olay kitap ve sünnette yer almayabilir. Mesela Ömer Bin Hattab, Ebu Bekir Radyalan'tan rivayet edilen sözlerde olduğu gibi, işte bir şeyin hükmünü Allah'ın kitabında bulamazsan, açıkça bulamazsan sünnete bak diyor ya, Sünnette bulamazsan senden önceki selefin verdiği fetvalara bak. Yani bu öyle kadı meselelerinde, yargı meselelerindedir bu. Kitapta bulamazsan sünnete bak demek ne demek? Kitapta açıkça yok. Ama o açıkça sünnette geçiyor. Bunun manası önce kitaba bak, sonra sünnete bak demek değildir. Açıkça kitapta zikrediliyorsa, o açıkça kitapta zikredilenin yani sünnet nasıl tefsir etmiş buna da bakmak zorunludur burada. Ama bir şey kitapta açıkça zikredilmiyor. Fakat sünnette onun hükmü var. Mesela bas bir örnek. Ee, her namaza kalktığımızda acaba abdest almak gerekir mi? Kitapta diyor ki, namaza kalktığınız zaman diyor, abdesti tarif ediyor değil mi? E ben şimdi kitapta bunu gördüm diye sünnete bakmayacağım demek değil. Sünnete bak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her vakit, Abdest aldığı gibi tek bir abdestle bütün vakitlerde kılmıştır. Abdesti bozulmadığı sürece. Sünnette bu şekilde bakarsın. Kitapla birlikte bakarsın. Ama bu şekilde açıkçacılık redilmeyen bir mesele var. Mesela yırtıcı hayvanlar. Bunlar neti. sırtdan eti. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Haramlığına dair bir şey var mı Kur'an-ı Kerim'de sırtdan etinin? Kur'an'da yok. Hadiste var. Hadiste diyor ki yırtıcı hayvanlar, az dişi olan girtici hayvanlar diyor. E şimdi sırttan az dişi olan bir şey. Başka bir hadiste sırtların bunlardan istisna edildiğini görüyoruz. Burada bak sünnete bakıyoruz. Sonra tabi bunlar helal harama dair meseleler de örnek olması babından söylüyorum. Sonra bunda açıkça bulamıyorsun. Sonradan çıkmış bir mesele. Kitaplar ve sünnette açıkça zikredilmeyen fakat Müslümanlara ilgilenir. Mesela günümüzün meselelerinden sigorta. Açıkça ismen zikredilen bir şey bulamazsınız kitap ve sünnette. Sigorta ismi yok. Ama benzer olaylara Selef'in verdiği fetvalar var. E, dolaylı yoldan bunun hükmüne dahil olan meseleler var. Mesela nedir sigorta? Bugünkü uygulamasıyla mutlak anlamda sigorta haramdır demiyoruz. Ama bugünkü uygulanan sigortaların haram olduğunu nereden anlıyoruz? Bir, Bankalarla bu iş yapılıyor. Repo sistemiyle e, sigorta üyelerinden toplanan para bir yerde repoya yatırılıyor. O para öyle işletiliyor yani faizle işletiliyor. Sen buna doğrudan destek vermiş oluyorsun. Bu sistemin içine sen dahil olmuş oluyorsun. E, birinci noktası bu. İkincisi sigortanın müşterilere ulaştırılması noktasındaki karar yani meçhullük, riskler bunun gibi e, dallanan, budaklanan yönleri var. İlim işte bu yönleri değerlendirir. Yoksa e, bunları bilmeyen, sahi, zayıfı bilmeyen, işte e, muhkemi, müteşabihi bilmeyen, ilmin usulünü, alimlerin icma ettikleri ve ihtilaf ettikleri noktaları bilmeyen kimselerin bu meselede işte siz bana göre caiz olmaması lazım veya bana göre caiz olması lazım. Böyle şeyler söylemesi en büyük edepsizliklerindir ve Allah katında da gazabı gerektiren şeylerdendir. Çünkü e, bu tür hükümler Allah adına, Resulü adına iftira içerir. Bilmeden onlara iftiradır. Bu Allah'ın hükmüdür, Resulün hükmüdür. Yani sen helaldir, haramdır sözünü söylediğin zaman o hükmü Allah'a ve Resulüne nispet ediyoruz. Bu sebeple Allah'ın gazabını çeken işlerdendir. E, i̇lim ehlinden istifade bu sebeple bunun gibi meselelerde e, zorunludur. İlim ehlinden istifade etmek onların rivayetler konusunda şahitliklerine başvurmaktır. Ayetlerin hangisinin muhkem, hangisinin müteşabih, hangisinin tahsise uğramış, hangisinin umum üzere kalmış, hangisinin mutlak, hangisinin takhitle sınırlanmış e, bunların bilgisine dayanır. Ve ne müteşabih, ne tahsise uğramış, Ne takhit edilmiş bunlar bilmenin yolu da yine rivayetlerden geçer. Rivayetler konusunda ilmi sağlam olmayan bir kimse bunlar da bilmez. İsterse Kur'an hafızı olsun, Arapçanın uzmanı olsun. Arapçanın uzmanı olması o kişinin alim olduğunu göstermez. Nice Arapçayı bülbül gibi şakıyanlar var ki din konularında alâb dinecayil. Mesela bu Aliattin Palevi dedikleri bir adam. Medrese usulü okutulan Arapça ilimlerinde e, belki ondan iyisi yoktur belki Türkiye'dekiler içerisinde. Ama Şer'i hükümler konusunda da bir o kadar cahil. Rivayetin sahihini, zayıfını bilmediğinden saçma sapan bir sürü fetvalar vermiştir. İnsanların kanlarını, imanlarını, tekfirini ilgilendiren konularda cahilleri cesaretlendiren, kendi gibi cahilleri cesaretlendiren birçok fetvalara insanları cüretlendirmiştir. Bunlardan sakınmak lazım. Yani bizim iki gözümüzün önünde vahiy olmalı. Alimime bile başvurduğumuzda ondan delili istemeliyiz, vahiden delilini istemeliyiz. Bizim alimlere başvuracağımız konu rivayetin sayhliği, zayıflığı, muhkemliği, müteşabihliği, işte e, neshedilmiş mi, edilmemiş mi, tasse mı, uğramamış mı, bunun gibi konularda şahitliğine başvurmaktır. Bu neyi gösterir? O alimin adil bir şahit vasfında olması lazım. Yani büyük günahları açıktan işlemeyen sana doğru şahitlik edebilecek bir vasıfta olması gerekir. Tutup da Yaşar Nuri'ye bu meseleler sorulmaz. Fıskı aleni ortada. Tutup Nihat oluna böyle fetvalar sorulmaz. Fıskı aleni ortada. Biz bunları kastetmiyoruz. Ama senin karşısına sakalıyla, sarıyla, şalvarıyla, cübbesiyle arzı endam eden kimseler konusunda sakınmak düşer. Yani bu işin ne kadar ehliyip bunu iyi ayırt etmek lazım. E, bu hallerde olduğu halde yalan söyleyen kimselere şahit oluyorsunuz. Evet Allah izin verirse şerh Sünne kitabında 118. maddeyle bir sonraki derste inşallah devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü enne ilahe illen tevahdeke ve estalfurke ve tu bilek.